Sebebeyi, Ülperir tabiat üfleyince rüzgarı derin gök soluğu, Ulu ses dokununca çarka, Düşer ölümün gölgesi eşyaya, Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden, Daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden, Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini, Sonra ses olur, Zamanın itirakincisi ses döner döner döner de, Görenir sebebe, sebebi. Sesi damarla çizer, mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının gecesi uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk gecesi düşer ağzından ansızın ve bulur. Aklı yontan o sonsuz sesi bulur. Sonra toprak sıkışır, sıkışır, taşar da renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze, Portakalla yayılır, karanpilde tutuşur, karar denizde, Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken helozanlar çizerken ses, Son Fatih suhfet eder tabiatı. Döner döner, dövünür, eritir dağları, yobaz kayaları, daha der sığmaz kabına yönelir göğe teslim olur Ve düşerken toprağa çağırır sebeveyi Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur Emer, emer, emerler toprak anayı O sultan hazinesi, o hak veren sonsuz gömer anayı Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır emerler ve beyaz iman çizer sesini tamamlar kavisini sebebi